Küçük Çocuktan Büyük Bir Ders Adaletiyle meşhur Hazreti Ömer, ezanın okunmasıyla birlikte camiye yönelmişti. Arkasından gelen küçük bir çocuk, Hazreti Ömer'i geçip hızlı adımlarla ilerledi. Hazreti Ömer, çocuktaki bu telaşın neden kaynaklandığını merak etti. İçinden ''Acaba bir derdi, bir sıkıntısı mı var?'' diye geçirdi. Hemen yetişip yavrum hayırdır telaşlı telaşlı nereye gidiyorsun diye sordu. Hazreti Ömer'i tanımayan çocuk camiye gidiyorum amca. Hazreti Ömer şaşırmıştı. Zira çocuk çok küçüktü. Hazreti Ömer hayretini gizlemeyerek çocuğa şöyle dedi. Yavrum sen daha küçüksün. Namaz sana farz değil bu kadar telaşa gerek yok ki çocuk Hazreti Ömer'in bu sözüne katılmadığını belirten bir tavırla cevap verdi. Amca, amca bu işin büyük küçüğü olmaz. Mahallemizde daha dün bir çocuk öldü. Üstelik o benden de küçüktü. Ölüm denen gerçeğin büyük küçük ayırdığı yok. O yüzden her yaşta Buna hazır olmak gerek. Hem bu yaşta namaza alışmazsam büyünce zor gelebilir. Ölüm büyük küçük ayırmaz. Her işimizi sanki hemen ölecekmişiz gibi itinayla yapmalıyız.